Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O zat dedi ki Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin dememiş miydim? Bunun üzerine Musa Eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam O takdirde benimle arkadaşlık etme Çünkü sen benim tarafından öne sürülecek özrün sonuna ulaştın dedi Böylece onlar yeniden yola koyuldular Sonunda bir kente varıp oranın halkından yiyecek istediler. Ancak kent halkı onları konuk etmekten kaçındılar. Bu arada o ikisi orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. O zat onu onarıverdi. Bunun üzerine Musa, ''İsteseydin bu yaptığın işten dolayı bir ücret alabilirdin.'' dedi. Bunun üzerine o zat dedi ki, ''İşte bu benimle senin aranda yol ayrımıdır.'' Şimdi sana benimle birlikteyken sabredemediğin olayların iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan yoksul insanlara aitti. Onu kusurlu hale getirdim çünkü peşlerinde her gemiye el koyan bir hükümdar vardı. Öldürdüğüm erkek çocuğuna gelince, onun annesiyle babası inanmış kimselerdi. Çocuğun ileride onları azdırmasından ve inançsızlığa sürüklemesinden korktuk. Rablerinin o çocuk yerine, kendilerine ondan daha temiz, sevgi ve şefkat bakımından kendilerine daha yakın olacak bir çocuk vermesini istedik. Duvara gelince, o kentteki iki yetim çocuğa aitti. O duvarın altında onlara ait olan bir hazine bulunuyordu. Babaları iyi bir insandı. Bu yüzden Rabbin, onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet göstergesi olarak, hazinelerini çıkarmalarını istemişti. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim. İşte benimle birlikteyken sabredemediğin şeylerin iç yüzü bunlardır. Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Gerçekten de biz, onu yeryüzünde güçlü kılmış ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin yolunu, sebebini öğretmiştik. O bir yol tuttu, sonunda güneşin battığı yere vardığında, o onu kara balçıklı bir gözede batar gördü. Orada bir topluma rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onlara ceza da verebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin demiştik. Zülkarneyn onlara dedi ki, haksızlık yapanı cezalandıracağız, sonra o Rabbinin huzuruna döndürülecek. O da ona görülmemiş bir azap verecektir inanan ve iyi iş yapana gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Biz ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Sonunda Güneş'in doğduğu yere vardığında, kendilerine Güneş'e karşı korunma imkanı vermediğimiz bir toplum üzerine Güneş'i doğar buldu. işte böyleydi. Hiç kuşkusuz biz onunla ilgili her şeyden haberdar bulunuyorduk. Sonra o yine bir yol tuttu. Sonunda iki set arasındaki bir yere vardığında, o setlerin önünde neredeyse hiç söz anlamayan bir topluma rastladı. Onlar dediler ki, Ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onların arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? O dedi ki, Rabbimin bana vermiş olduğu güç daha hayırlıdır. Ancak siz bana gücünüzle yardımcı olun ki, ben de sizinle onlar arasına sağlam bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin, dedi. Sonra iki dağın arasını onunla doldurunca, ateş yakıp körükleyin, dedi. Sonunda demir kor haline gelince de, bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim, dedi. Artık Yecüc ve Mecüc bu engeli ne aşabildiler, ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki, Bu Rabbimin size olan bir lütfudur. Bununla birlikte Rabbimin belirlediği zaman geldiğinde, o bu seddi yerle bir edecektir. Çünkü Rabbimin sözü gerçektir. Biz o kıyamet gününde, insanları dalgalar gibi birbirlerine çarpar bir halde bırakacağız. Sura üflenmiş, hepsini bir araya toplamışızdır. Beni anmaya karşı gözleri perdeli olan, ve Kur'an'ı dinlemeye tahammül edememiş bulunan inkârcıları, o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz. İnkâr edenler, kullarımın benim dışımda başka koruyucular edineceklerini mi sandılar? Gerçekten de biz, cehennemi inkâr edenler için bir konaklama yeri olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işlerde en çok ziyanı uğrayanların kimler olduğunu size bildireyim mi? Bunlar iyi iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında yapmış oldukları çalışmaları boşa gitmiş olan kimselerdir. Onlar Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşacaklarını inkar etmişler, bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet gününde onlara hiçbir değer vermeyeceğiz. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu yapmalarından dolayı onların cezası cehennem olacaktır. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar için konaklama yeri olarak Firdevs cennetleri olacaktır. Onlar orada sürekli olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve bir o kadarını daha getirip katsak bile, Rabbimin sözleri bitmeden önce, Deniz tükenirdi. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahy Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sa'd Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anlatımıdır. Hani o bir zamanlar Rabbine seslenmiş ve demişti ki Ey Rabbim! Kemiklerim zayıfladı. Yaşlılıktan başımın saçları ağardı. Ey Rabbim! Sana yaptığım dualar hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Ancak ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Çünkü karım kısırdır. Bu yüzden katından benim yerime geçecek, bana ve Yakub oğullarına mirasçı olacak olan bir çocuk bağışla. Ey Rabbim, onu hoşnutluğunu kazanan biri kıl. Allah buyurdu. Ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Biz daha önce böyle bir adı kimseye vermemiştik. Zekeriya dedi ki, Ey Rabbim, karım kısır ve ben de yaşlılığın son sınırına varmışken, benim nasıl oğlum olabilir? Melek dedi, Öyledir. Ama Rabbin diyor ki, O bana göre kolaydır. Nitekim daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, ey Rabbim, öyleyse bu konuda bana bir işaret ver dedi. Allah da senin işaretin tam üç gün boyunca insanlarla konuşmamandır dedi. Bunun üzerine Zekeriya mabetten çıkıp kavminin karşısına varmış ve onlara, sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işarette bulunmuştu. Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl demiş ve, Ona daha çocukken katımızdan bilgelik, hikmet, yumuşak kalplilik ve arınmışlık vermiştik. Bu yüzden o günahlardan çok sakınır ve ana babasına karşı çok iyi davranırdı. O baş kaldıran bir zorba olmamıştı. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmiş ve onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ona ruhumuzu, Cebrail'i gönderdik. O ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, Ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer ondan korkuyorsam bana dokunma. Melek dedi, Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk vermek üzere, Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Meryem dedi ki, Bana bir insan dokunmamışken ve ben iffetsiz biri de değilken, Benim nasıl çocuğum olabilir ki? Melek dedi, Bu böyledir. Rabbin diyor ki, Bu bana göre kolaydır. Çünkü biz onu insanlar için katımızdan bir mucize ve bir rahmet kılacağız. Bu karara bağlanmış bir iştir. Sonunda Meryem ona gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya sürüklediğinde, ''Ah keşke bütün bunları yaşamadan ölseydim de, unutulup gitseydim.'' dedi. Bunun üzerine aşağısından melek ona şöyle seslendi, ''Sakın üzülme, çünkü Rabbin senin alt yanında bir su pınarı var etmiştir.'' Hurma ağacının dalını kendine doğru silkele, Üzerine taze ve olgun hurma dökülecektir Artık ye ve iç Gözün aydın olsun Eğer herhangi bir insan görecek olursan Ben çok merhametli olan Allah'a Susma orucu adadım Bu yüzden bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de Bir süre sonra onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi Onlar dediler ki Ey Meryem sen gerçekten çirkin bir şey yapmışsın Ey Harun'un kız kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Onlar dediler ki, biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz? Ama çocuk şunları söyledi. Kuşkusuz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme karşı saygılı kıldı ve beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün bana selam olsun. İşte onların hakkında kuşku duydukları Meryem oğlu İsa gerçek söze göre böyle biridir. Allah'ın bir çocuk edilmesi olacak şey değildir o böyle şeylerden uzaktır. Çünkü o bir şeyin olmasına karar verdiğinde, ona sadece ol der, o da hemen verir İsa şunu da söyledi. Gerçekten de Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte doğru yol budur. Bununla birlikte, Kitab-ı Mukaddes'e uyan gruplar, İsa konusunda kendi aralarında ayrılığa düştüler. O büyük güne ulaşıldığında, vay o inkar edenlerin haline. Onlar bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler. Ama o kendilerine yazık edenler, bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu yüzden sen, onlar her ne kadar gaflet içinde olsalar ve inanmasalar da, işin olup bitirileceği o pişmanlık günü konusunda kendilerini uyar. Gerçek şudur ki, yere ve yer üzerinde bulunanlara mirasçı olacak olan biziz. Sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o doğru sözlü bir insandı, bir peygamberdi. O bir gün babasına, ''Ey babacığım, İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım! Gerçek şu ki bana sana gelmemiş olan bir bilgi geldi. O halde bana uy ki seni doğru bir yola ulaştırayım. Ey babacığım! Şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a karşı gelmiştir. Ey babacığım! Gerçekten sana çok merhametli olan Allah tarafından azap dokunup da Şeytanın yakını olmandan korkuyorum Babası dedi ki Ey İbrahim Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen andolsun ki seni taşlarım Uzun bir süre benden uzak dur İbrahim Sana selam olsun dedi Ben yine de senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim Çünkü o bana karşı çok lütufkardır Sizi ve Allah dışında taptıklarınızı terk ediyorum ve yalnızca Rabbime dua ediyorum. Rabbime dua sayesinde batsız olmamayı umarım. İşte biz İbrahim'e onları ve Allah dışında taptıklarını terk ettiğinde İshak'ı ve Yakub'u vermiş ve her birini peygamber yapmıştık. Böylece biz onlara rahmetimizden bağışta bulunmuş ve onları gerçeğin yüce bir dili yapmıştık kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o seçkin biriydi. Bir elçi, bir peygamberdi. Biz ona Sina Dağı'nın sağ yanından seslenmiş ve onunla gizlice söyleşmek için onu kendimize yaklaştırmış ve rahmetimizin bir sonucu olarak da ona kardeşi Harun'u peygamber olarak lütfetmiştik. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözünde duran biriydi. Ve bir elçi, bir peygamberdi. Halkına namaz kılmalarını ve zekat vermelerini emrederdi. O, Rabbin nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta İdris-i Gerçekten o çok doğru sözlü biriydi, bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir adem'in soyundan, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra onların ardından namazı terk eden ve tutkularının şehvetlerinin peşine düşen bir kuşak geldi. Ama bunlar azgınlıklarının cezasını ileride bulacaklardır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunların dışındadır. Çünkü onlar, hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, Rahman olan Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adın cennetlerine gireceklerdir. Onun verdiği söz mutlaka gerçekleşecektir. Onlar orada boş sözler değil, Yalnız esenlikle barışla ilgili sözler işiteceklerdir. Onların orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları olacaktır. İşte kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı kılacağımız cennet budur. Biz melekler, senin Rabbinin buyruğu olmadıkça inmeyiz. Çünkü önümüzde, arkamızda ve bunlar arasındaki her şey O'nundur. Senin Rabbin Asla unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve ona olan ibadetinde güçlüklere göğüsger Sen hiç onun adıyla anılan birini biliyor musun? İnsan ben öldükten sonra diri olarak çıkarılacak mıyım demektedir. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı hiç düşünmüyor mu? Ant olsun Rabbine ki, biz onları da, şeytanları da mutlaka mahşerde toplayacağız. son onları cehennemin çevresinde, diz çökmüş durumda hazır tutacağız. Sonra da hiç kuşkusuz, her topluluktan, Rahman olan Allah'a en çok karşı geleni ayıracağız. Çünkü biz, cehenneme girmeye en layık olanları elbette ki en iyi bilenleriz. Sizden hiç kimse yoktur ki, yolu oraya cehenneme uğramamış olsun. Çünkü bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan korkup sakınanları cehennemden kurtarırız ve zalimleri ise orada diz üstü çökmüş durumda bırakırız. İnkar edenler kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğunda inananlara bu iki topluluktan yer bakımından hangisi daha iyi? ''Topluluk olarak hangisi daha güzeldir?'' diye sormaktadırlar. Oysa biz onlardan önce varlık ve görünüşçe daha iyi, nice kuşakları yok etmiştik. De ki, sapkınlık içindeki kişi kim olursa olsun, Rahman olan Allah ona ne kadar uzun bir süre verirse versin, bunun onlara bir yararı olmaz. Çünkü onlar, tehdit olundukları azabı, bu dünyada veya kıyamet gününde gördüklerinde, Yer bakımından kimin daha kötü bir durumda, güç bakımından da kimin daha zayıf bir durumda olacağını anlayacaklardır. Allah, doğru yola ulaşmış olanların doğruluklarını daha da güçlendirecektir. İyi işlerin kalıcı olan karşılıklarına gelince, onlar Rabbinin katında hem sevap hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Ayetlerimizi inkar eden, ve bana mutlaka mal ve çocuk verilecektir diyen o kimseyi gördün mü? O gayba mı tanık oldu yoksa Rahman katında bir söz mü aldı? Hayır. Biz onun söylediklerini yazar ve cezasını da artırdıkça artırırız. Onun sözüne ettiği şeyler sonunda bize kalır. Kendisi de bize tek başına gelir. Onlar kendilerine bir güç kaynağı olması için, Allah dışında bir takım tanrılar edinmişlerdir. Hayır, bu tanrılar onların ibadetlerini tanımayacaklar, aksine onlara karşı olacaklardır. Sen bizim inkar edenlerin üzerine kendilerini sürekli olarak günah işlemeye teşvik eden şeytanlar gönderdiğimizi görmüyor musun? Öyleyse onlar için acele etme. Çünkü biz onlar için belirlediğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'tan korkanları, Rahman olan Allah'ın huzurunda onurlu elçiler heyeti gibi bir araya getireceğimiz ve suçluları da suya koşan susamış deve sürüleri gibi cehenneme sürükleyeceğimiz o günde, Rahman olan Allah'ın katında söz almış olanlar dışındakiler, şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, Rahman çocuk edindi dediler. Onlara de ki, Siz gerçekten Allah'a karşı çok çirkin bir iftirada bulundunuz. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecek. Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'ın huzuruna ancak bir kul olarak gelecektir. Andolsun ki o onları bilgisiyle kuşatmış ve onları tek tek saymıştır. Kıyamet gününde onların her biri onun huzuruna tek başına gelecektir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince Rahman olan Allah onların kalplerinde sevgiyi egemen kılacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatçı bir toplumu da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice kuşakları yok ettik. Şimdi sen onlardan herhangi birini görebiliyor ya da onlarla ilgili herhangi bir fısıltı işitebiliyor musun? Taha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olması için indirdik. Gerçek şu ki bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan ve arşa yerleşmiş olan çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprak altında bulunanlar O'nundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, Bilesin ki o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa'nın kıssası ulaştı mı? Hani o bir zamanlar bir ateş görmüş ve ailesine, ''Burada bekleyin, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm.'' Ya da ateşin yanında yol gösterecek birini bulurum demişti. Sonra oraya vardığında kendisine şöyle seslenilmişti. Ey Musa! Ben gerçekten senin Rabbinim. Pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'nde bulunmaktasın. Ben seni seçtim. Şimdi vah yolunanı dinle. Ben gerçekten Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Her ne kadar zamanını gizlesem de, kıyamet günü herkesin yaptıklarının karşılığını görmesi için mutlaka gelecektir. Öyleyse ona inanmayan ve tutkusuna uyan kimse, seni ona inanmaktan alıp koymasın. Sonra mahvolursun. Allah sordu, Ey Musa! Sağ elindeki nedir? Musa dedi, O benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa! dedi. O da onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, asa hızla sürünen bir yılan olmuş. Allah dedi, onu al, korkma. Çünkü biz onu eski haline sokacağız. Bir de elini koynuna sok ki bir başka mucize olmak üzere o bembeyaz olarak çıksın. Şimdi Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Bunun üzerine Musa şöyle dedi. Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver. Bana işimi kolaylaştır. Sözümü anlamaları için dilimdeki tutukluğu çöz. Bana ailemden birini, kardeşim Harun'u yardımcı yap. Onunla arkamı güçlendir. Onu işime ortak yap ki, seni çok tesbih edelim ve çok analım. Çünkü sen bizi çok iyi görensin. Allah buyurdu. Ey Musa, istediklerin sana verilmiştir. Andolsun ki biz sana önceden bir kez daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene, Musa'yı sandığın içine koy ve onu denize bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın diye vahyetmiştik. Ey Musa! Sana karşı gözümün önünde yetiştirilmen için, kendimden bir sevgi bırakmıştım. Kız kardeşin, Firavun'un sarayına gidip onlara, size onun bakımını üstlenecek birini göstereyim mi? demişti. Böylece biz, gözünün aydın olması ve üzülmemen için, seni yeniden annene kavuşturmuştuk. Bir de sen birini öldürmüştün de, biz seni üzüntüden kurtarmıştık. Böylece biz seni birçok sınamadan geçirdik. Daha sonra yıllarca Medyan halkı arasında kaldın. Sonra ey Musa, bir kader üzerine buraya geldin. Ben seni kendim için seçtim. O halde sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Ama beni anma konusunda gevşek davranmayın. Firavna gidin, çünkü o iyice azdı. Ama düşünüp öğüt alması ya da korkması için onunla yumuşak bir dille konuşun. Musa ve Harun dediler ki, Ey Rabbimiz, onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu, korkmayın. Çünkü ben sizinle birlikteyim. Her şeyi işitirim ve görürüm. Ona gidin ve deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Onlara işkence etme. Biz sana Rabbinden bir mesaj getirdik. Bil ki barış ve esenlik ancak doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Çünkü gerçeği yalanlayanların ve ondan yüz çevirenlerin azaba uğrayacakları bize vahyolunmuş bulunmaktadır. Firavun dedi ki, Ey Musa! Sizin Rabbiniz kimdir? Musa dedi, Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılış özelliğini veren, sonra doğru yolu gösterendir. Firavun, Öyleyse önceki kuşakların durumu ne olacak? diye sordu. Musa dedi, Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Gerçek şu ki benim Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yeri size bir beşik yapmış, orada sizin için yollar açmış ve size gökten su indirmiştir. İşte biz onun sayesinde topraktan çeşitli bitki türlerinden çiftler çıkartmaktayız. Onlardan yiyin ve hayvanlarınızı da otlatın. Hiç kuşkusuz bütün bunlarda akıl sahipleri için ibretler vardır.'' Biz sizi de topraktan yarattık. Sizi yine oraya döndüreceğiz ve sizi bir kez daha oradan çıkaracağız. Andolsun ki biz, Firavun'a bütün kanıtlarımızı gösterdik. Ama o yine yalanladı ve onları kabul etmeye yanaşmadı. Ve dedi ki, Ey Musa, sen sihrinle bizi ülkemizden çıkarmak için mi geldin? Öyleyse biz de sana sihirle karşılık vereceğiz. O zaman sen, Bizim de senin de karşı çıkmayacağımız eşit bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız bayram günü insanların toplandığı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun oradan uzaklaştı ve Musa'ya karşı planını uygulamak üzere sihirbazları topladı. Sonra onlarla birlikte buluşma yerine geldi. Musa onlara dedi ki, yazıklar olsun size. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o sizi azabıyla yok eder. Çünkü yalan uyduran mutlaka kaybeder. Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve baş başa konuşmalarını gizli yaptılar. Onlar şöyle diyorlardı. Bu ikisi sihirbaz olup büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için siz tuzaklarınızı bir araya toplayın. Sonra da hep birlikte hareket edin. Çünkü bugün üstün gelen kazanacaktır. Onlar dediler ki, ey Musa, ya sen at ya da önce biz atalım. Musa dedi ki, hayır önce siz atın. Bir de ne görsün? Yapmış oldukları sihirden dolayı, sihirbazların ipleri ve asaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyordu. Bu durum karşısında Musa birden korkuya kapıldı. O zaman biz dedik ki, Korkma, çünkü üstün gelecek olan kesinlikle sensin. O halde sağ elindekini at ki, onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları, sihirbaz hilesinden başka bir şey değildir. Sihirbazsa ne yaparsa yapsın, başarıya ulaşamaz. Sihirbazlar, Musa'nın asasının kendilerinin iplerini ve asalarını yuttuğunu görünce, derhal secdeye kapandılar ve... Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık dediler. Bunun üzerine Firavun, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Gerçek şu ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi hurma dallarında çarmıha gerdireceğim. Böylece hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha sürekli olduğunu bileceksiniz dedi. Sihirbazlar dediler ki, ''Biz seni bize gelen apaçık kanıtlara ve bizi yaratana kesinlikle tercih edemeyiz. O halde sen hakkımızda ne karar vereceksen ver. Çünkü sen ancak bu dünya hayatıyla ilgili karar verebilirsin.'' Hiç kuşkusuz biz, işlediğimiz günahları ve bizi yapmaya zorladığın sihri bağışlaması için Rabbimize inanmış bulunuyoruz. Çünkü Allah'ın vereceği ödül daha iyi ve daha kalıcıdır.'' Kim Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelecek olursa, hiç kuşkusuz onun için cehennem vardır. O orada ne ölecektir, ne de yaşayacaktır. Kim de ona iyi işler yapmış bir inanan olarak gelecek olursa, işte onlar için en yüksek dereceler, altlarından ırmaklar akan adın cennetleri olacaktır. Onlar oralarda sürekli olarak kalacaklardır. İşte bu arınanların karşılığıdır. Ant olsun ki biz Musa'ya, kullarımla geceleyin yola çık ve size yetişilmesinden korkmaksızın ve endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Firavun ordusuyla onların peşine düştü. Ancak deniz dalgaları onları bir örtü gibi kaplayıverdi. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yola ulaştıramadı. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Sina dağının sağ yanını size buluşma yeri olarak belirledik. Üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Ama bu konuda sınırı aşmayın. Aksi halde üzerinize hışmım çöker. Kimin üstüne de hışmım çökerse o uçuruma yuvarlanır. Bununla birlikte kuşkusuz ben, tevbe eden, inanan, iyi iş işleyen, Ve böylece doğru yolu bulan kimseyi de kesinlikle bağışlarım. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp acele ettiren nedir? Musa dedi ki, Onlar benim arkamdan geliyorlar. Ey Rabbim! Benden hoşnut olman için huzuruna çabuk geldim. Allah buyurdu. Ama biz senden sonra kavmini sınadık, Samiri onları saptırdı. Bunun üzerine Musa, çok kızgın ve üzgün olarak kavmine geri döndü. Ey kavmim dedi, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Bu vaadin gerçekleşmesi size çok mu uzun göründü ya da Rabbinizin hışmının üzerinize inmesini mi istediniz ki, bana verdiğiniz sözden caydınız? Onlar da, biz sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Biz Mısır'dan çıkarken, ordanın halkının zinet eşyalarını da beraberimizde getirmiştik. İşte onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı diyerek karşılık verdiler. Böylece Samiri onlara eritilmiş altından böğren bir buza heykeli yapmıştı. Bunun üzerine onlar "Bu sizin de tanrınız Musa'nın da tanrısıdır." ama o bunu unuttu demişlerdi. Onlar bu buza heykelinin kendilerine sözlü olarak hiçbir karşılık vermediğini yine onlara ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip bulunmadığını görmüyorlar mıydı? Andolsun ki harun da onlara: Ey kavmim! Siz bu buza heykeliyle sınanmaktasınız. Sizin gerçek Rabbiniz çok merhametli olan Allah'tır. Öyleyse bana uyun ve emrime boyun eğin demişti. Ancak onlar ''Musa bize dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.'' diyerek karşılık vermişlerdi. Sina dağından dönen Musa dedi ki, ''Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde seni bana uymaktan alıkoyan nedir? Yoksa buyruğuma karşı mı geldin?'' Harun dedi, ''Ey annemin oğlu, saçımı sakalımı tutma.'' Ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun, sözümü tutmadın demenden korktum. Musa dedi, Ey Samiri, senin bu yaptığın nedir? Samiri dedi, Ben onların görmediklerini gördüm. Elçinin, Cebrail'in ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım ve onu erimiş altının içine attım. Böyle yapmayı nefsin bana güzel gösterdi. Musa dedi ki, O halde derhal burayı terk et. Bundan böyle sana düşen, hayatın boyunca bana dokunmayın demek olacaktır. Ayrıca senin için asla geri bırakılmayacağın bir buluşma günü daha vardır. Şimdi tapmakta olduğun şu tanrına bak. Andolsun ki biz onu yakacağız ve ondan arta kalanları da denize savuracağız. Sizin ilahınız, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece biz sana geçmiştekilerin haberlerinden bazılarını anlatıyoruz. Andolsun ki sana da katımızdan bir uyarıcı kitap vermiş bulunuyoruz. O halde kim ondan yüz çevirecek olursa, o kıyamet günü ağır bir günah yükü taşıyacaktır. Onlar bu yükün altında sürekli olarak kalacaklardır. Kıyamet gününde, sura üfleneceği gün, Bu yük onlar için ne kötü bir yük olacaktır. Çünkü biz o gün suçluları korkudan gözleri göm gök kesilmiş olarak bir arada toplayacağız. Onlar o zaman aralarında fısıldaşarak birbirlerine siz dünyada sadece 10 gün kaldınız diyecekler. Onların aralarında ne konuşacaklarını biz en iyi bileniz. İçlerinden en akıllıları da Siz dünyada sadece bir gün kaldınız diyecektir. Onlar sana kıyamet günü dağların ne olacağını soruyorlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz bir durumda bırakacak. Öyle ki sen orada ne bir çukur ne de bir tümsek görmeyeceksin. O gün herkes kendisinden kaçış olmayan çağrıcıya uyacaktır çok merhametli olan Allah'ın huzurunda sesler kısılmıştır. Öyle ki, fısıltıdan başka bir ses işitmezsin. O gün, çok merhametli olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. O, insanların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgice onu kuşatamazlar. O gün bütün yüzler, o diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'a boyun eğmiştir. Haksızlık yüklenen kişi ise kaybetmiştir. Bununla birlikte kim inanmış olarak iyi işler yapmışsa, artık o haksızlığa uğramaktan da hakkının yenilmesinden de korkmaz. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditlerden nice türlüsünü açıkladık ki, Belki sakınırlar veya kendileri için yeni bir hatırlatma olur. Gerçek egemen olan Allah yücedir. Sana Kur'an vahyolunurken, henüz vahyedilmesi tamamlanmadan onu okumaya kalkışma. Ey Rabbim, ilmimi artır de. Andolsun ki biz, daha önce Adem'den söz almıştık. Ancak o onu unutmuştu. Biz onda bir kararlılık bulamamıştık. Hani bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik. Bunun üzerine onlar İblis dışında secde etmişlerdi. O ise karşı çıkmıştı. Biz de dedik ki ey Adem bu hem senin hem de eşin için bir düşmandır. O halde o sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa yorulur, sıkıntı çekersin. Ama burada ne açacak? Ne de çıplak kalacaksın, ne susuzluk çekeceksin, ne de güneşten etkileneceksin. Ama şeytan ona, ey Adem, sana ölümsüzlük ağacını ve asla yok olmayacak olan bir saltanatı göstereyim mi? diyerek aklını çelmişti. Böylece her ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine hemen ikisinin de ayıp yerleri açılıverdi. Üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem, Rabbinin buyruğuna karşı geldi ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola ulaştırdı. Allah buyurdu. Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan, cennetten inin. Artık benden size bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yol göstericime uyarsa, O sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Ama kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben gören bir kimseydim, der. Allah buyurur, işte böyledir. Çünkü sana ayetlerimiz geldiği zaman, sen onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. İşte biz Rabbinin ayetlerine inanmayarak sınırı aşanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiretin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Bizim kendilerinden önce yaşamış, şu anda yurtlarında gezip dolaştıkları nice kuşakları yok edişimiz onları hala doğru yola getirmeyecek mi? Bunda gerçekten akıl sahipleri için ibretler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, ceza onlar için de kaçınılmaz olurdu. Öyleyse sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini överek tesbih et. Aynı şekilde gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki, Allah'ın hoşnutluğunu kazanasın. O halde sen, onlardan bir kısmına kendilerini sınamak için verdiğimiz dünya hayatının debdebesine, görkemine gözlerini dikme. Çünkü Rabbinin sana verdiği nimet, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. ailenen namazı emret. Sen de bu konuda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Sana rızık sağlayan biziz. Gelecek, Allah'tan korkanlarındır. Onlar, o bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi diyorlar. Onlara önceki kitaplarda bulunan apaçık kanıt gelmedi mi? Eğer biz onları daha önce bir azab ile yok etseydik, ey Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de, aşağılanmaya ve horlanmaya uğramadan önce senin ayetlerine uysaydık derlerdi. De ki, Herkes beklemektedir. O halde siz de bekleyin. Yakında doğru yolun izleyicileri kimmiş, doğru yola ulaşanlar kimmiş anlayacaksınız.